Haram şeylerin hayalini kurmak günah mıdır? Faaliyete geçmese bile. Şimdi eğer kimseye söylemezse, hmm. başkalarına anlatmazsa, dillendirmezse ve eyleme de dönüştürmezse Allah onu affeder inşallah. Ama şöyle, şimdi adam zina etmek istiyor. Hayalinden hep zina geçiriyor. İşte bir kadın geçiriyor, işte onunla buluşayım, onunla işte zina edeyim diyor ve sürekli fırsat kolluyor ama bir türlü fırsat tek getiremiyor getirse bunu yapacak hmm. o zaman sorumlu olur tamam mı evet hani çünkü genelde duyuyoruz yani Allah yapılmayan şeylerin yani o kadar merhametlidir ki yapılmadığı sürece o günahı yazmaz ama, diyebiliyoruz ama söyle. istisnası var değil mi tabah şimdi Mesela düşüncesini hı hı. Dedi ki düşüncesini dedik ya işte filan kadınla buluşsak, onunla bir araya gelsek, şöyle yapsak, böyle yapsak. Sonra dedi ya ben ne yapıyorum? Allah haram kıldı bunu. Yani sırf Allah haram kıldı diye düşüncesini eyleme hı. dönüştürmezse ve kimseye de söylemezse bundan dolayı mesul olmadığı gibi bir de sevap kazanır ayrıca. Hı. Bu konuda Buhari Müslüm'de Hazreti Şerif var. Haramdan kaçındığın yani için. Yani kim bir günah niyet eder Sonra da ondan vazgeçerse bundan dolayı ona bir hasenin sevabı yazılır diyor Peygamberimiz. Bir de bak şöyle var. el ve vel maktul finnar diyor Peygamberimiz. Katil de, yani adam öldüren, insan öldüren de, öldürülen de dedi. Nasıl olur bu? İşte sahabe dedi ki ya bu nasıl olur? Hani katili anladık. Hı hı. İnsan öldürdü, hadi cehenneme girdi. Maktulün suçuna Diyor ki, maktul de onu öldürecekti. Onun tamam. azminde, iradesinde onu öldürmek vardı ama öbürü daha erken davrandığı için öldürüldü. Bakın, demin söylediğim şeyi delili budur. Bu sahib yaz-ı şeriftir. Evet. de yer var, yer almış. Efendim, demek ki, maktul de öldürülen insan da eğer erken davranabilseydi, atik olsaydı, daha becerikli olsaydı veya daha güçlü olsaydı karşısındakini öldürecekti. Ama öldüremedi. Yani o günah işlemekten vazgeçmiş değil. Hı -hı. Dolayısıyla bir insan bir şeye azmeder, iradesini koyar, yapmak ister de fakat fırsat bulamazsa, e, imkan bulamazsa bundan dolayı mesul olur, sorumlu olur. Evet. Ama bir kötülüğü düşünür sonra ya Allah bunu inşallah etti ben ne yapıyorum deyip de vazgeçerse ve kimseye de anlatmazsa o takdirde e, mesul olmaz. Peki kişi işlemiş olduğu bir günahı Başkasının anlattığı takdirde mesul olur mu? E o zaman şey oluyor tabi. Yani reklamını yapmış oluyor. Hı. Yani daha sonradan yani, kişi tevbe etti. Tevbe ederse tabi. Yani tevbe ile hiç, e, affedilmeyeceği hiçbir günah yok. Yani biz insanların işlediği günahlar ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar çok olursa olsun, şartlarına uygun tevbe edersek Hı. Allah onları affeder. En büyük günah şirktir. Allah'a ortak koşmaktır. İnne azim. Allah onu da affediyor.